Geceleyin kıldığınız namazın sonunu vitir yapın. Hadisine binaen vitir namazından sonra teheccüd, nafile namazı kılınır mı demiş. Kılınır. Bir manisi yok ama siz yani bir alışkanlığınız varsa veya bir gece teheccüd kılmak istiyorsanız hı hı. vitir namazını yastan sonra kılmazsınız. Yani diyelim ki gece 0 buçukta kalkıp teheccüd namazı kılacaksanız, evet. teheccüd namazı kılarsınız. Akabinde... E, vitir namazını kılarsınız. Dolayısıyla o e, sünneti de uymuş olursunuz. Peygamberimiz e, geceli son namazı vitir yapmıştır. Evet. Dolayısıyla Peygamberimiz tercüde kalkıyordu. Anlaşılıyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, vitir namazını tercüden sonra kılıyor. Hı -hı. Ama siz tercüde kıldıktan sonra yani vitir namazı yastan sonra vitir namazını kıldınız. Gecede uyandınız mesela. Ya uyanmışken şuradan bir iki rekat daha tercüde namazı kılayım dediniz. E, Kalk kılarsanız e, hiçbir maalesef yok.